941 numaralı konu Hazreti Peygamber'in avret yerini eşlerinden bile örttüğüne dair Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Evet Ayşe, ben Rasulullah'ın avret yerini görmedim demiştir.